Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhabalar, güncelleme programındayız. Güncel sanat alanında çalışan sanatçıları, küratörleri, bu alanda faaliyet gösteren kişileri konuk ettiğimiz programımızda. Bugünkü konuğumuz sanatçı Meriç Algün Ringborg. Hoş geldin Meriç. Hoş bulduk, Hoş teşekkür geldin. ederim. Ee, i̇lk şu soruyla başlayabiliriz belki her zamanki gibi biraz da seni tanımak adına. E, bildiğim kadarıyla Sabancı Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar ve İletişim Tasarımı bölümünde okudun. Evet. Daha sonrasında e, ardından Stockholm'da Güzel Sanatlar Master yapmaya gittin. E, sanat olan ilginin çıkış noktasını biraz daha iyi anlamak adına... Ee, bize biraz o dönemle ilgili bilgi verebilir misin? Nasıl gelişti senin için? Ee, hikayen nasıl başladı? Bir stüdyo pratiği oldu mu? Evet. Çünkü Sabancı Üniversitesi'nde Erda Aksel'in... Erda Aksel ve Selim Birsell'i. Selim, evet. Selim Birsell'i. E, daha önce konuklarımız da oldu. Aynı bölüm mezunu ve e, hani bu anlamda nasıl devam etti senin için güncel sanat alanında bir sanatçı olarak çalışmak? <gülüyor> um, öncelikle şuradan başlayayım annemle babam benim makine mühendisi ikisi de ee, ve sanat hiçbir zaman hayatımın bir parçası olmadı ve hani nasıl olabileceği aklımın ucundan bile geçmiyordu açıkçası ee, Sabancı Üniversitesi'ne gitmiş olmamın sebeplerinden bir tanesi de bu çünkü um, onlar böyle o üniversitenin benim için çok iyi olabileceğini düşünüyorlar işte bir sürü bölüm seçebilirsin bir sürü farklı um, dersler alabilirsin ve ne istediğini bu şekilde bulabilirsin ama daha çok böyle atıyorum işte mühendislik veya Um, ekonomi alanında bir yöne doğru gitmemi istiyorlardı. Yani ve çok bilinçsiz olduğum bir dönem. Ne yapmak istediğimi bilmiyordum açıkçası. Savanc Üniversitesi'ne gittikten sonra Erdal Aksel'in dersine almaya karar verdim. Ee, Erdal Aksel'in dersinde böyle birden bir be beklemediğim şey şeyler hissettim. Yani hani onun verdiği projeleri yaparken ve o o şekilde kendimi ifade edebileceğimi fark ettikten sonra sanat benim için birdenbire bir e e pencere oldu. Hani nasıl söyleyeyim? Böyle bir şeyin farkına vardım Sabancı Üniversitesi'nde. O yüzden hani aa işte doğ doğduğumdan beri sanatçı olmak istiyorum falan gibi bir şey yok. Bu tamamen böyle 20 yaşlarından sonra gelişmiş olan bir şey. Ee, daha sonra İstanbul Bienali'ni gör görüp yani güncel sanatın farkına varmış olmam. Bu benim için çok önemli oldu. Ve sonra zaten üniversiteden mezun olduktan sonra 2007 yılında İstanbul Beyneli'de 6 ay çalıştım. Yani dolayısıyla böyle her şey biraz tesadüfen gelişti diyebilirim. Bir stüdyo pratiğinden bahsettim. Okulda zaten bir stüdyo pratiği üzerinden gidiyordu. Fakat yani belirsizdi biraz her şey. Ondan... Okuldan mezun olduktan sonra, İstanbul Beylerinde de çalıştıktan sonra İsveç'e taşındım. Orada üç yine tamamen kendime ait bir dönemim oldu stüdyoda olan. O şekilde başladı yani her şey orada. Sabancı Üniversitesi'nde e, stüdyo pratiğinden bahsettin. Orada hı hı. biraz da fark ettim ve bir dönüş oldu benim için dedim, bir e, dönüş noktası. E, senin gibi bunu fark eden başka öğrenciler de var mıydı? Evet. Yani senin, sen şanslı mıydın da bu şekilde bir alana yönelmeyi... Yani ...seçtin mi yoksa şans mı? Ee... Yani, seçerken ne seçtiğimi bilmiyordum diyebilirim. Hı hı. Daha sonradan öğrenmeye başladım ve e, çok zor bir dönemden de geçtim. O okuldan mezun olduktan sonra ve İsveç'e gittikten sonra... ...yani ne yapmak istediğimi bilmediğim bir dönem oldu. Fakat e, o İsveç'e gidişim ve... E, Orada yaşadığım olan o deneyimi bir şekilde sanatla ortaya çıkartabileceğimi anladığım noktada... ...benim için çok... ya ...böyle bir dönüm noktası gibi bir şey oldu bu 2009 yılında. Tüm ve eksiksiz vize başvuru fanları kitabı isimli evet. işim de zaten başlamıştı ilk olarak. O da tamamen stüdyoda vakit geçirebilmek ve güncel sanatla daha çok geç iç içe olmaktan... ...ortaya çıkan bir durum oldu diyebilirim. İstanbul Bienniali'nde çalıştığından bahsettin. Bir sanatçı olarak... İşin bu arka planındaki koordinasyon e, herhalde sanatçı asistanlığın yaptığın, e, küretör asistanlığın küretör asistanlığı, yani. işte e, kitaba katkıda bulunun vesaire. Bunun e, sana nasıl bir faydası oldu? Hmm. Çünkü bazen sanatçılar aslında işin o arka planındaki şeyi deneyimleme e, şansı çoğunlukla olmuyor neticede. Kesinlikle. Ben açıkçası bunu herkese tavsiye ediyorum. Yani bence gerçekten çok önemli bir şey bir sanatçı ile birlikte çalışmış olmak ve bir serginin nasıl kurulduğunu görmek, yani bunun arka planını gerçekten tadına bakmış olmak önemli bir şey. Çünkü yani nasıl diyeyim, vizyonunuzu genişleten bir şey oluyor son, sonuçta bir noktadan sonra. Ve um, sanatçıların nasıl çalıştığını, fikirlerin nasıl aslında bazen çok improvize bir şekilde geliştirdiğini, bazen ise atıyorum yıllar süren şeyler sonucunda ort ortaya çıkarılan uh, projeleri görüyorsunuz. Yani böyle bir sürü farklı noktaları var pozitif olan. Başka sanatçılarla hiç çalıştın mı? Um, başka sanatçılarla hiç yani öyle birebir özellikle çalıştığım bir nokta olmadı. Fakat şu anda Erdem Taşdelen'le bir proje üzerinde çalışıyoruz. Uh, ben Stockholm'te Karayel Akademisi'nde okurken bir ara, beraber bir um, bursa başvurduk bir uh, araştırma bursuna. Proust'un In Search of Lost Time isimli hmm. kitabının um, karakterlerini böyle uh, karakterlerinin sanatsal açı um, açısından nasıl reprezent edildiğini ve bunun bugünümüze nasıl evet, böyle bir işim var yansıtabileceğimizi, vardı. evet bununla ilgili. Um, yani şu anda onun, onunla birlikte bir kitap üzerinde çalışıyoruz. Yani bu mesela bir sanatçıyla çalışmış olabileceğim en yakın şeyi bu. Fakat bir saniye. Şöyle söyleyebilirim. Um, benim için mesela Mona hatum çok önemli bir sanatçıydı ve um, onun daha önce birçok işi benim için gerçekten önemli bir Etkisi oldu. Ve üç sene önce Monautum'un bir e, workshop'ına katıldım e, İspanya'da. E, orada yani onunla birlikte çalıştım diyemem tabii ki. Ama böyle onun işimin onun üzerinde olan bir etkisi oldu tabii ki. Hani onunla o konuşmalardan sonra falan. Yani böyle bir takım yani böyle hayatımda sanatçılarla yolumun kesiştiği noktalar benim için gerçekten önemli oldu. Bunu söyleyeyim en azından. Biraz da... Belki işlerine dönecek olursak benim şöyle bir sorum var. Çalışmalarına baktığımızda kimlik, aidiyet, işte, e, sınır e, meselelerine aslında odaklanıyorsun. E, bunu da bir bakıma dil üstünden kurguluyorsun, dil üstünden sanatsallaştırıyorsun. E, çalışma pratiğinde dil neden ön plana çıkıyor senin için? E, uzun süredir yurt dışında yaşayan birisin. E, Eşin yabancı. Eşin yabancı. <gülüyor> e, bununla ilgili bir... E, paralellik mi var ya da bunun bir etkisi var mı? Hı hı. Ya dil hayatımın çok önemli bir parçası tabii ki. Mesela şu anda biz burada oturup Türkçe konuşurken eşim bu programı dinliyor. Türkçe konuşmuyor kendisi. Anlamıyor söylediğimiz şeyleri. Hı hı. Ve bu benim güncel yani olarak hayatımın devamlı olarak iffaktörü. Tabi. Um, tabii ki İsveç'e gitmiş olmamın bunda çok büyük bir etkisi oldu ve yani dilin kimlik üzerindeki um, etkisi ve bir insanın kendisini ifade edebilme biçimi yani her şeyle tabii ki Hmm. Bu benim için ya yani için çok önemli bir noktaya geldiği için ve işlerimde de bunlarla ilgili çalışmaya başladıktan sonra yani daha böyle bir nasıl diyeyim bir farkındalık e, söz konusu oldu benim için. Yani yurt dışında olmanın etkisi belki o, odur diye düşünüyorum. Tercüme tercüme de kayıp anlamlar. Evet. <gülüyor> ee, belki bu noktada da Oxford sözlüğü, İngilizce sözlüğü yaptığım bir iş var. <gülüyor> ee, aslında direkt paralellik gösteriyor bunun paralelinde sözlükle yaptığın iş daha sonra da videolara dönüştü doğru hatırlıyorsam. Videolarla da paralellik kuran bir şey var. Bundan sonra medyum olarak ne kullan kullanabilirsin? Bundan sonra neye dönüşecek sence? Bunu öngörebiliyor musun? Ya da bir kafanda kurguladığın bir çalışma disiplini olarak bir rota var mı? Ya benim zaten metodolojim, bir metodolojim var diyeyim. Çalışmaya başlarken böyle bir konu bulup, o konu üzerinde böyle derin bir araştırma yaptıktan sonra ama derinden kastım, yani böyle biraz monoton, biraz um, böyle tekrarları içeren bir araştırma sonucundan sonra ortaya bir bilgi topluluğu çıkıyor ve ben de bir şekilde bunu bir forma dönüştürüyorum. Yani işimde yaptığım şey bu aslında. Bu Oxford İngilizce Sözlük'te yaptığım şey ise daha doğrusu Oxford İngilizce Sözlüğü kullanarak yaptığım işte ise aynen bu vardı. Yani Oxford Sözlüğü'nün içine girip ee, ...mesela bir kelimenin bir cümle içerisinde nasıl kullanıldığını gösteren cümleleri topladı, toplamaya başladım. Bunları toplayıp e, ortaya yavaş yavaş böyle bunları bir araya getirerekten hikayeler çıkartmaya başladım. Hı -hı. Bunlar tabii ki tamamen e, immaterial... ...nasıl diyebilirim mi Türkçe'de? Ee, evet. soyut. soyut. Soyut. Soyut şeyler. Yani bunu tamamen bir forma dönüştürmenin tek yolu... ...yani yazıyı kullanarak olmaktı. E, bunu nasıl hani... Farklı formlara dönüştürebilirim bunu illerlemeye başladım ve şu anda üzerine çalıştığım şey gene bu cümlelerden oluşan bir e, senaryo yazıyorum <gülüyor> e, Bu da bir film yani kısa bir film olacak ve bu senaryo içerisinde e, bir aktör var filmei film yani sadece bir e, boş bir tiyatro alanında ya da doğrusu tiyatro e, sahnesine geri gelen ve e, bütün konuşmaları bütün hareketleri bu sözlükte bulduğum cümleler tarafından Şekil şekillen, şekillendiriliyor. Yani sonuçta projenin e, irdelediği şey kendini ifade edebilme kapasitesi olabilir mi bir insanın? Yani kelimelerini, sözlerini seçemeden, sadece ortada bulunan bir şeyi kullanarak, orijinal bir şey çıkartabilir misin ortaya? Veya gerçekten kendini ifade edebilir misin? Bütün bu kısıtlamalara rağmen. Yani Biraz bu ifade özgürlüğüne de giden bir şey. E, sözlüğü kullanmamın sebebi de yani Dediğim gibi işte dil çok önemli bir noktaya geldi hayatımda ve sözlüğü çok fazla kullanıyorum. Ve bütün bu cümleler artık böyle bir yerden sonra fazlasıyla dikkatim çekmeye başladı. Ve biraz da böyle bu cümlelere yazık oluyor falan gibi saçma sapan bağlanma da söz konusu. Hani bunları tekrar kullanmak olabilir mi falan diye. Ya yani o şekilde başladı. Şu anda üzerinde çalıştığım şey de işte bu senaryo. Bakalım bu da bir video gibi bir şey olacak büyük ihtimalle. Evet. Sence bu tercümeyle, çünkü senin hayatında da tabii ki tercüme hayatının büyük bir parçası. Fakat e, İsveç'e gitmeden önceki dönemde neticede Türkiye'de büyüdün <gülüyor> ve burada okudun. Sence tercümeyle kültürel kimliği kaybetmek söz konusu mu? Bunu şöyle örneklendirebilirim. Benim bir arkadaşım birkaç dil konuşuyor işte İngilizce, İsveççe, İspanyolca. Ve kendisini her zaman böyle... İspanyolcada daha komik, İngilizce'de daha ciddi ve işte İsveççe'de daha um, kendini ifade edebilme kabiliyeti olan bir insan bir kimliği olduğunu düşünüyor. Yani bu da sonuçta en büyük um, kanıtı yani bir dilin bir insan üzerindeki kimliği nasıl ifade ettiği ve um, gitmeden önce benim için bu bu kadar farkında olduğum bir şey değildi çünkü birden fazla dil, birden fazla um, ...ifade biçimi hayatımda yoktu. Dolayısıyla yani o kimliğini aktarmada tabii ki dilin önemi çok büyük. Ve mesela başka bir örnek daha verebilirim. İsveç'e gittiğimden beri mesela ismim Meriç'ten o Ç'nin... ...ne denir? Noktalı Noktası, Ç. Noktalı ç, ç değişiminden işte bir sürü farklı noktaya gitti. Merik oldu, miyerek olduğu, erik bile olduğu zaman oldu yani ve hiçbir zaman meriç değil. Merits falan. Ee, bu da tabii ki birdenbire insanın isminin ne kadar aslında değerli ve önemli bir şey olduğunu ve hani böyle başka bir toplum içerisinde geldiği zaman bu ismi kaybetmenin ne kadar farklı bir şekilde insanı etkilebileceği yani benim için bu mesela önemli bir e, detay oldu işimde. Peki sanatsal e, ifade biçimindeki rahat ettiğin bir dil var mı? E, sanatsal ifadenin bir dili söz konusu mu? Biraz önce bahsettiğin gibi hı hı. E, İngilizce olabilir, Türkçe olabilir ya da e, bilmiyorum öyle bir şey yok diyebilirsin. Ya şimdiye kadar İngilizce oldu ama açıkçası bu beni çok rahatsız ediyor. Burada bir sergi yaptım e, geçtiğimiz Eylül ayında Noon Galeri'de ve bütün... İşlerin hepsi İngilizceydi. Onların hepsi Türkçe'ye çevrildi ama tabii ki... Bir ...izleyici olarak bir sergiye gittiğiniz zaman... ...yani elinize böyle bir... E, ...20 sayfa verilmesi bilmiyorum. Çok rahatsız edici bir şey de olabilir tabii ki. E, yani Türkçe ile olan bağlantım... ...çok iyi değil fark ettiniz bilmiyorum. Çok da iyi Türkçe'yi konuşamıyorum şu anda. Çünkü her zaman kendim İngilizce ifade ediyorum. E, dolayısıyla sanattaki dil de... ...belki bu ama... E, ...bunun daha da ötesine geçen... ...bir görsel dil tabii ki var. Yani çünkü o İngilizce'yi... E, ya yani daha doğrusu aklımdaki fikirleri bir şekilde bir forma sokmuş oluyorum en, eninde sonunda. Um, ve işlerimde genel olarak böyle bana en doğal gelen, en basit ve en um, ne diyebilirim? ya yani en basit şeyi, formu seçmeye çalışıyorum. Çünkü bence fikri ifade eden en uh, doğru şey o olur gibi geliyor. Evet. Tamam. Aslında evet. biraz önceki dil meselesini konuşurken bir tane iş vardı. Derin Devlet. Hı hı. İşin adı Butler. Karen, Karen. Karen, Karen Mirza, Mirza Brad Butler'ın. Hatta bir... yarın açılıyor. Evet bir hı. işiydi. Bu iş eski bir işleriydi yalnız ama işin ismi Türkçe. Hı hı. Derin Devlet. Belki sen bu işi zaten biliyorsundur ama... Yani ...Türkçe bir isim koymalarının sebebi de bütün dünyadaki bu anlamı ifade eden kelimeleri araştırıyorlar... ...ve en çok bu ifadenin Türkiye'de kullanıldığını <gülüyor> fark ediyorlar. Yani dünyada bu... Derin devlet kavramını. Kavramını en çok kullanılan yani günlük dilde dahi kullanılan yani Türkiye olduğu için... ...hem de anlamını ifade ettiği şey derin devlet yani... O kelimeyle en iyi ifade edildiğini düşündükleri için bir videonun adıydı. Yani aslında senin söylediğin şey hani hı hı. E, hangi dilde ifade ettiğim belki de çok önemli değil. O sırada ne ifade etmek istediğin hı hı. hangi dilde karşılığı oldu? Kesinlikle evet. katılıyorum. Yani o sırada benim yapmaya istediğim şeylere uyan dil İngilizceydi. Hani belki e, şu anda İstanbul'da daha çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Belki burada bulunduğum süre boyunca benim... Um, i̇lgimi çekecek bir şey olacak bu sadece Türkçe bir şey olacak evet. yani böyle bir şey yapmayı da çok istiyorum çünkü um, dediğin gibi yani kimlik ve dilin bağlantısı çok büyük ve um, bir şekilde yani sadece İngilizce yani benim kimliğim sonuçta İngilizce değil yani İngilizce daha sonradan uh, ödünç almış olduğum bir kimlik diyeyim artık o yüzden belki evet. İsterseniz <gülüyor> şimdi e, şarkımıza geçelim. Şimdi Meriç'in güncelleme programı için seçtiği şarkıyı dinleyelim hep birlikte. Olaf Arnold's'ın Björk'le yaptığı bir şarkı bu Suranders, Surrender. Hep birlikte dinleyelim. ...Güncelleme Programı'nda Meriç Algün Ringboyk'la beraberiz. Meriç şimdiye kadar aslında senin sanatsal faaliyetlerinle ilgili konuştuk... ...senin geçmişinle ilgili biraz konuştuk. Başka bir yöne geçmek istiyorum. Sen yurt dışında yaşayan, Türkiye'den bir sanatçısın. Dışarıdan baktığında 2007'de ayrılmıştın sanırım... 2007'de gördüğün ve İstanbul Biyeneli'nde çalıştığın e, o zaman gördüğün güncel sanat e, ortamıyla, e, etkinlikleri, faaliyetleri, sergileri, sanatçılarıyla e, bugün gördüğün arasında e, ne farklar var? 2007'den beri benim İstanbul'a gelişlerim böyle işte bayram için veya işte e, yaz için böyle bir hafta, on gün maksimum. ...zamanlar oldu ve her geldiğimde... ...böyle bir... ...hani yeni bir yer açılmış olduğu ...veyahut da böyle yeni çok önemli... ...bir sergi var falan. Hep böyle... ...ikim beri... ...şu ana kadar sanat dünyasının... ...yani aşırı derecede hızla... ...gelişmiş olduğunu görmüş oldum bu şekilde. Çünkü... ...uzaktan baktığım zaman... ...böyle... ...tabii ki hani her şey ancakle devam ediyormuş gibi falan da gözüküyor... ...gözüktüğü zamanlar da oluyor ama... ...böyle sanki devamlı bir şeyler oluyor... ...devamlı... E, ...insanlar geliyor buraya dışarıdan... ...konuşmalar yapıyorlar böyle bir... ...ya böyle bir sanat dünyasında bir patlama olduğunu gördüm... ...en azından bunu söyleyebilirim... ...Stockholm'da mesela e, böyle bir şey yok... ...çünkü çok uzun zamandır her şey yerleşmiş... ...ve çok fazla şey değişmiyor... ...yani hep Oturmuş yeni yerler açılmıyor... ...oturmuş bir yapı var... ...Modern Museum... E, ...Modern Museum... Um, sek ...ne zamanlardan beri var... ...sanırım 80'ler 80 değil... ...çok çok daha önceden beri var... Um, ...yani böyle... ...farklı yani tabii ki... ...Stokholm ile İstanbul... ...ve um, çok böyle bir sürü şey... ...kaçırdığımı hissettiğim zamanlar bile oldu... ...yani hatta... Ve, um, ...şöyle görüyorum en azından dışarıdan baktığım zaman... ...yani böyle çok... Um, ...birbirine destek olan... E, ...küçük de olsa bir sanat camiası var burada ve böyle biraz her şey hani ne diyeyim birbirini itekleyerek veya böyle birbirine destek olarak bir şekilde bir arkadaşça geliştirilen bir camia var gibi görüyorum ve bence bu çok farklı bir şey diğer mesela Avrupa'daki yerlerden gördüğüm kadarıyla Merve'nin sorusuna ilk olarak ee, Stockholm ...de de galerim var bildiğim kadarıyla... ...Türkiye'de de var galerine o... Ee, ...iki galeriyle çalışıyorsun... Ee, ...ben de şeyi sormak istiyorum... ...arada nasıl farklar görüyorsun... ...iki galerin işleyişi açısından... Ee, ...bunu biraz da... ...sanatçı olarak buradaki galerin, galerilerin... ...şu andaki işleyişine dair... E, ...senin fikirlerini öğrenmek için soruyorum aslında... <gülüyor> um, ...sokalımdaki galeri... ...80'lerden beri var olan bir galeri ...Orden Hake ismi... ...ve... Um... Oldukça böyle gelişmiş, yani daha doğrusu gelişmiş demeyeyim, yerleşmiş bir galeri. Ve um, risk almak istemiyor çok fazla. Yani çok böyle um, güvenli bir e, şey içerisine gidiyor. Ve e, birçok, um, ne diyeyim, risk ya evet risk almıyor. Ama İstanbul'daki galeri non, sadece dört senedir var. Ve şu anda dünyanın en genç galerilerin arasında her zaman yer alabilen bir galeri haline gelmiş. Ve bütün bunların hepsi risk alarak ve... Um, kimi zaman mesela ticari olmayan sergilerde yapmayı göz alarak ortaya çıkan bir şey. Bu çok farklı yani. Bu ikisi arasındaki farklılık benim için bu. Ama ikisinin dengesi çok önemli. Çünkü tabii ki e, ticari olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani yap, bu galerilerin non-profit değil bunların hiç. Sürdürülebilirliğini sağlamak için neticede para kazanması. Para kazanması. Yani evet. En azından kendini döndürebilecek kadar para kazanması gerekiyor. Aynen. Ya yani aralar arasındaki fark bu ve hani bunun da işte bu dediğim az önce bu birbirine destek olma işte bir şekilde sanat camiasını beraber geliştirmeye çalışma çünkü yeterince devlet devlet desteği yok yani hatta um, işte onun vermiş olduğu bir şey olduğunu düşünüyorum hani bu galerideki bu risk alma şeyinin ve bu um, bir şekilde sanat dünyasını daha büyük geliştirmeye adanmış bir şey olduğunu düşünüyorum Stokholm'daki galeride böyle bir şey olduğunu düşünüyorum ee, koleksiyonerlerle birebir ilişkin var mı? evet um, Yok. Yani zaten benim şimdiye kadar işim çok fazla e, özel e, koleksiyonlar değil de enstitüler ve müzeler e, daha çok satın aldılar. E, bir tane koleksiyoncu ile, e, bir ilişkim var. O da bu sene altı tane işimi e, satın aldı. Ve gerçekten Brez, Brezilyalı birisi ve beni hatta oraya da davet etti falan. Yani bu çok e, ilk defa hayatımda böyle bir şey geldi başıma. Yani ilk başta biraz böyle ım, sakındığım noktalar da olmuştu. Sonuçta biraz da sensitive, ım, hassas bir durum. Um, ama onun dışında ım, yok. Bir, geçtiğimiz sene e, yurt dışında önemli sergilere katıldın. E, Vancouver Art Gallery, e, Art, Art in General. E, ve önümüzdeki dönemde de devam edecek. Türkiye'den e, destek alıyor olmak e, neticede biz de e, saha derneği aracılığıyla tanışıyoruz Türkiye'den destek alıyor olmak e, yurt dışında çalışan bir Türkiye'den sanatçı için nasıl algılanıyor e, nasıl bir ilişki kuruluyor kurumla nasıl bir ilişki kuruluyor hı hı. Um, ilk bu olduğu zaman gerçekten kulaklarıma inanamamıştım böyle bir şey olduğuna <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, yani, çok önemli ve çok yani, çok takdir ettiğim bir şey gerçekten Evet, Türkiye'den destek alıyor olmak da çok ilginç bir şey benim için. Çünkü bura, burada bir üretim yapmadım, burada bir sergi yapmadım. Hani sanat hayatımı Stockholm'a e devam ettirdim son 6 senedir. Ve international olarak ya uluslararası olarak um, daha çok sergilere katıldım. Ama um, beni gerçekten çok, um, nasıl diyebilirim, olumlu bir şekilde e, etkiledi böyle bir destek almak. <gülüyor> yani sadece bunun finansal açısından konuşmuyorum. Yani çünkü sonuçta bir yerden sonra buradan gittim ben. Yani buraya ait gibi değilim aslında. İsmimi de taşıyorum ve yaptığım şeyler de işte dediğim gibi İngilizceyle çalıştım. Daha çok burada çok fazla üretim yapmadım falan. Yani o yüzden tekrardan buraya ait ait gibi hissettim kendimi bu destekle ve benim için önemli bir şeydi bu. Harika. Ee, çok iyi. Çok teşekkür <gülüyor> <iyi. gülüyor> Çok güzel. Ee, belki bilmiyorum zamanımız var mı biraz daha var galiba ama. Ee, Uluslararası sergide çok katılan bir anda çok katılan bir sanatçı oldun. Özellikle sahaya gelen başvurulardan da bunu söyleyebilirim. Ee, nasıl, nasıl oldu bu? Yani ya da e, sen bunu başardın yeni sanatçılar nasıl kazandırılabilir ve nasıl bu noktaya gelebilirler? Hı -hı. Ee, acaba... Daha çok fırsat nasıl yaratılabilir? Daha çok fırsat nasıl yaratılabilir? Hı hı. Dille ilgili çalıştığın için mi? işlerin çok uluslararası olduğu için mi? E, odak noktası olarak ya da kişisel olarak görüşün nedir bu konuyla ilgili? Ya buna böyle içeriden bakıp da bir analiz yapmak çok zor bir şey benim için tabii ki ama... Um, ...şimdiye kadar benim bu um, uluslararası sergilere davet edilmemin sebepleri... ...hep insanlarla tanışmak ve, ve birebir e, stüdyo vizitlerden ortaya çıktı. Dolayısıyla e, yurt dışından bence birileri geldiği zaman kurumlara bence kurumlar bir şekilde onları Türk sanatçılarla tanıştırmalı, birebir vakit ayırmalı ve bu şekilde geliştirebileceğini düşünüyorum. Atölye çok ziyaretleri. Evet tamam. <gülüyor> e, zamanımız da oldu. E, sana çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğun için. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler Miniz, çok için. keyifli bir sohbetti. Evet haftaya görüşmek üzere. Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.